Evet. Kadî dostumuz milattan öncelere kadar giden, evet. hani Biz de milattan tamam. Dostumuz da çok kadî. Fosilleştik yani. Fosilleştik ya. Yani. Fosilleştik ya. Yani. Yani, Dinozor. Yani senin gibi ama ben oldum yani. Sen yine dağlarla bayırlarla dolaşıyorsun. Biz böyle bir şey Yok sen de musikler tepesleden az gezmiyorsun musikler. Evet. Çeviriyorsun gidiyorsun. Ne Hadi bakalım. Tamam. Ha. Ne kadar düşünmedim ya da böyle erkeklerin çürtü çürtü. Hani. Dur. Bir daha çıldıralım. Bir de konaraştık. Ne oldu? Çıkacak lazım. Şimdi bu. İyi. Ben karış. Ormanlarının gelişmesinde, gelişmesinde, bakımında e, ve her şeyinde canı gönülden savaşmış olan, külden e, de her türlü örgülüğü gerektiğinden fazlasıyla e, hak eden, e, her türlü çabayı gerektiğinden fazlasıyla yaptığı için her türlü örgüyü gerçekten hak eden, e, ülkenin ormanlarını karış karış büyücü olduğunu bilen, değerli bir istiktaşımın konuşma yapmak için garip Orman fabrikası emekli tekaş üreticisi kendisi. Ama böyle şun kayfa anlamasına bakmayın hala dağların üzerinde doluyor. Yalnız bizi bir götürmediği için bir türlü Ne yapacağız bilmiyorum yani onunla kendisine bir e, şey vermemiz lazım. Bir zarfımız var. Eğer diyor ki sizler benle gelemezsiniz çünkü götürmedi ama bir gün birbirimizi götürsün bir ormana. Kamp yaparız. Yani ne yaparız? Bilmiyorum artık. Ağın tutulmaz. Buyurun Sayın bana bu fırsatı verdiniz. Teşekkür ederim. <gülüyor> 1, 1 2006 itibarına emekli oldu. Yani 5 Ama böyle bir şey var. Dediler ki yemek stajöre edeceksiniz, stajöre Ben ne daha, daha yöntem, stajöre becermek. Hoş geldin. <gülüyor> Çünkü haziran yok, daha bir on selam var. Bilmiyorum, kocuk babacığım gibi, kocuk babacığım gibi, kocuk babacığım gibi. İsterak'ın da, Allah'ım şey vardı ya ya bir başka bir üniversitede bir, bir Amerika'da çalışıyor. Ya da şu sorularla alakalı Son dönemde 35. E madde içine girince benim yazı yazsaktan herhangi bir araştırmayı bitirmeye veya tamamına yardım zamanı tamam. Bilgisayar da bu. Şöyle bir sekreterim standılamamışlar. İşte bir, şey. bir de ben peskiden dostlandım da cetten arasında şekil yapmaya başladım. Takılın arasında şekil olmuyor. Evet, da etkiler. Ama emekli hiçbir şey kalmadı. Daha önce ilgisayar var. Bunun karabaşının eski süden beriyle devam etmek olduğumuz araştırmaları derneği de toplamaya. Onların devamı yok. Yeni araştırmalar var. Çünkü dağlarda hayat kurmuyor. Siz yaş çalışmak istiyorsanız etrafınız yok. Çünkü geniş araştırmalardan bizi araştırmaya Arkadaşlar. Olaylar şunlar bunlar. Yani, kısaca şöyle söyleyeyim, 5 senedir ben her ay hemen hemen 3 hafta yollardayım, ayın 3 haftası. Bu demektir ki her hafta bir başka yerde, akşam için, hafta bir derhalde de yani, <gülüyor> <gülüyor> Mutlu bir evliliğim var ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, mutlu bir evliliğim var ya yani. Tanrım. <gülüyor> <çok. gülüyor> Hanım niye mutlu? <gülüyor> Çünkü hanım... E, e, yani disipleri... Işte, gençler var burada. Hanımı ne yapıyorsunuz? Siz evde misafirsiniz. Sabahleyin. sabahleyin. <gülüyor> Akşam girirsiniz. Önünüze bir yemek koyarlar. Yersiniz, yatarsınız, uyursunuz. Sabahleyin diye gidersiniz. Yani, <gülüyor> emekli olup evde oturdunuz mu? Diyecek ki, oraya oturma gel Bugün Arkadaşlarım gelecek, bugün nefesi çıkanı yiyecek, yavya yavaklarmışım. Bu bir evlilik için en önce insanın bir kere kalanı durdurması <gülüyor> Ondan sonra ikimiz de evde durdurması lazım. Yani şimdi bu anlatacağım <gülüyor> dair Ben bu ceketi çıkartabilir miyim? Orası çok sıcak çalışıyor. Evet alışacağımız ki <Gülüyor> Doğan'ın ışacağı olay 2003'te daha doğrusu 1990'larda başladı 1990'larda başlayan olay bir daha anlatacağım 2003'te bir, bir seri araştırma yaptı o araştırma, <gülüyor> araştırma üzerine böyle şeyin gerek eder 2000 Şimdi burada şu Karadeniz kıyısı, bu da Kocavi Yarmalası'nın kestiği şöyle. Burası İsveç Yarmalası. Bu da Anut Yarmalası. Bir, bir çekecek bir olay var burada. Birincisi <gülüyor> Sanda, yani. bunların santralleri çok kötü, çok eski şey ve iman olmuş ömür hiç terbiye santrallerinde havaya çok fazla kötü bir ve kötü bir oksijen apozerde yağlarına Yani her akşam veya odasından her Biliyorsunuz bu hükümet çıktığı vakit bunun yalanları yakalana kadar bizim altında, üzerinde rüzgar altında, karın üzerinde rüzgarımız olacak. Oluyorsa asit yağışlar oluyor ama yağış varsa asit yağışlar oluyor. Gaz haline geliyorsa o zaman ne olur biraz sonra görüşeceğiz. İkinci bir olay bu İzmir kapısı içerisindeki sanayi sistemi biliyorsunuz İstanbul Rö geldi şuralara, kadar devam etti. Burada sanayi yok, var birkaç tane şuralarda bir başterci olabildiğimiz önemli bir sanayi merkezi var. Ama veya sanayi sistemi var. Fakat şurası büyük bir sanayi sistemin halde. Bunun <gülüyor> da doğu ötesine, yani güne göre, güne göre bir cila şey olaylarında bir son zamanda daha belirgin olarak hissettiyoruz. Yani 90 94'lerden da daha hissettiğimiz Bir ısınma ve kuraklaşma süreci var. Çünkü <gülüyor> bu dünyanın engelli küresel ısınma meselesine bağlı gibi gözüküyor ama genel olarak da çok enteresan hatta, bir resimler, bir resimler. Ee, özellikle kafes çevresinde bu ısınma ve kuraklaşma süreci çok büyük bir <gülüyor> Bunun orman ağaçları üzerindeki etkisi nedir diye araştırıyoruz. Bunun orman ağaçları üzerindeki etkisi şöyle. Bizim bu bölgede 1970'lerden itibaren çok büyük ağaçlandırmalar yapıldı. Yani şu gördüğünüz yeşillik aslında önemli bir ağaçlandırma alanı. Bu işe doğal orman peş neden bu ağaçlandırmalar yapıldı? Çünkü İzmit'te bizim bir kağıt fabrikamız vardı. Şimdi artık yok. Meşhur SEKA kağıtlarımız. Bu kağıt fabrikasını ham madde sağlamamız lazım. İkincisi, bu bölgede şuralarda başlayan ve bugün artık Körfez'in çevresine gelmiş olan bir takım Yonga ve Liflefa sanayi tesisleri vardı. Bunlar bugün çok yüksek birikarda odun ham talep ediyorlar. Bunların karşılanması lazım Dolayısıyla bu sanayileşmenin <gülüyor> istikbalini gördüğümüz vakit 1970'lerde Ormançılar e, şuralarda da yapıldığı araştırmalar. Burası Bergatorlu. Şurası Kömür Ocağıları. Ama bu bölge eskiden işte odun kömürü elde etmek ve ısınmak için odun elde etmek amacıyla meşe ormanları, kestane ormanları burada çok fazla tahmin oluştu. Burası ağaçlandırmalar. Ee, bu ağaçlandırmada problem çıktı. Sanayi tepsilerimiz yerinde duruyor. Fakat 1990'larda bu ısırma kuraklaşma süreçinin başladığını da biz daha farkında değiliz. Ama bu ağaçlandırmada şurada Akdeniz ikliminin etkisi var dedim ya şurada Kızılçam var. Onun üstünde Karaçam ağaçlandırmaları yapıldı. Fakat bütün de, Yarımada'da da hızlı gelişen ağaç türlerinden sahil çamıyla Monterey çamı ile çam yani pinus radiata <gülüyor> ağaçlandırmaları yapıldı. Bunlar çok hızlı geçiyor. Biraz sonra göreceksiniz. Yani kavak. Kavak ama sulak yerde yetişir. Bunlar dağda kavak gibi büyüyorlar. Fakat kızıl çamlara çam kese böceği geldi. Hatırlar mısınız? Adalarda falan vardı. Çok yaygın. Çamlarda böyle pavuk gibi, ipek gibi kesecikler vardır. İçinde tırtıllar vardır. Ellerseniz kaçınır adam. Bu şampiyese böceği tabii tırtılları, ibireleri yiyor. Kızılçam Almanı'nın surunu bir iki araştırma ama araştırma bilmem ne yapalım falan filan dedi arkadaşlar. Bizlerle, de, bizim kürsülerle büyük yüksek lisans seyirciler. Ben Yani onlara yönelttiğim arkadaşlar vardı. Fakat biz onu elde edilmedi ama ne olduğunu bilmiyoruz. Derken 2003'te e, bu kızılçam ormanları koyduktan sonra yerine Karaçam'ı dedi filan filan. Fakat 2003'te bu çam kese böceği Karaçam'a atladı. Karaçam'a atlayınca iş karıştı. Karaçam'dan Yunus Radyat'a atladı. Yani o Montepçam'ı atladı. İşte o zaman kıyamet koptu ve ne oluyoruz diye ben başladım. Peşin değişim. Şimdi ne oluyoruz meselesine baktığımızda burada biraz benim de karşısına geçmem lazım çünkü. Rahat görelim. Şu sıcaklığın dönemsel değişimi bu İzmit'teki sıcaklık değerleri 1970'ler 2006'ya kadar dönem. 2006'ya kadar Şurada Şile'de yani Karadeniz meclisindeki sıcaklık değerleri dikkatinizi çekerim. şurada bir yükselme var 1994-2006 arasında bir yükselme var şu ortalama değer Şile'de de şurada bir yükselme var fakat neye göre yükselme var şu uzun çizgi 1970'e kadar olan ölçümünün ortalaması şurada da Şile'nin ortalaması var bu ortalamaya göre yükselme var, ama enteresan bir şey daha var. Şurada da 1982-93 arasında bir düşme var. Yani eğriyi şöyle izlediğiniz vakit, şuralarda biraz daha aşağılarda, şuralarda biraz daha yukarılarda görüyorsunuz. Bunun sebebi şu. Birden böyle izlemeye başladınız, peki sanki ya Allah, yani böyle yapar mı işler dersiniz ama şu neden aşağıya düşüyor diye? Bu çok ayrı bir değil şimdi. Burada şu dönemde dört tane yanardağ atlatması var. Dünya. Bu dört yanardağ atlatmasının sonucunda dünya ortalama sıcaklığında bir derece azalıyor. Çünkü bu yanardağlar tozları ve azalı stratosfera yani 10 bin ve o 10 bin metrenin üstünde o kadar gayet sakin. Güneş enerjisini geriye yapsı veya imiyordu o <gülüyor> Dolayısıyla dünyaya giden güneş enerjisinde azalma oluyor. Çünkü senin Afrika sahilinin ısınmasından dolayı bunu hissediyoruz fakat kuzeyde olsa o da çok ciddi bir kış var. Eğer uydu görüntüleriyle fark ederseniz bunların gelişiminden. Oradan da fark edersiniz. Onun sebebi de iki yanlardan bakmamız. Mesela izlerdeki Eyyah'ı güldü, güldüğü, güldüğü, güldüğü yararlığa partladı diyorsunuz. Arkasında da endemezli yararlığa partladı. Bu ikisi de statosara lazım. <gülüyor> Bu sene ki patrata ondan geldi. Şimdi ama bizim gerek konumuza dönersek e, Körfez'de yani İzmit'te sıcaklığı daha fazla arttığını görüyoruz. Bunu size rakam olarak söyleyeyim şuraya bakıp çünkü ben Oradan seçemiyorum bu. Hı, oku dolaştıramıyorum burda. Ha, görüyorum tamam. Şuradaki sıcaklık, bakın şimdi şu 1929 70 ortalaması 14.5 derece şurada onda 3'e iniyor İzmit'te. Ondan sonra 15 dereceye çıkıyor. Yani 1970'e göre yarım derecelik bir fark var. Şeyde o kadar değil. Ee, Şile'de 1930-1970 ortalaması 13-16 derece, bu 13-17 dereceye çıkıyor. Şimdi bu çok farklı gözükmüyor, çok önemli değilmiş gibi gözüküyor. Fakat bunu eğer Temmuz-Ağustos yani Haziran-Temmuz-Ağustos sıcaklıklarına olursa O zaman çok önemli bir fark çıkıyor. 2 derecelik, bir buçuk derecelik, iki derecelik farklar çıkıyor ki bunlar da şeye sebep oluyor. Kuraklaşma süreçimiz. Yani. Dolayısıyla bir kuraklaşma var dediğimiz vakit böyle bir problem çıkıyor. Gelelim yağışa. Yağışlarda enteresan bir şey var. İki yağı, istasyonun yağışları birbirine yakınmış gibi gözüküyor. Ama e, Hizmet'in yağışları biraz daha aşağıda gidiyor. Şile'nin yağışları biraz daha yukarıda gidiyor. Yağışlarda bir azalma gözükmüyor. Yani şu zikzaklar olacak tabii. Ama belirti bir azalma bir hatta bir artma da var. Fakat başka bir şey var yağışlarda. Yağışlarda sağanak yağışlar, da yağışlar Yani miktar aynıymiş gibi gözüküyor ama sonbaharda ve ilkbaharda sağanak yağışlar sağanak yağışlar şey, kötü. Yani su toprağa girmiş. Kışında kar yağışı yok. İşte yani seneki durum gibi. Burada da e, İzmit'in ve Yalova'nın muharlaşma e, değerlerini görüyoruz. Şu İzmit'in eski buharlaşma 1970'e kadar olan buharlaşma değerleri. Şurada aylar var. Yaz aylarında Şu Şurada İzmit'in yeni 1970'ten 2006'ya kadar olan buharlaşma değerleri. Şurada Yalova'nın değerleri. Yalova'nın 1970'den önce e, ölçmesi olmalığı için yalnız 1972-2006 değerleri buraya alabilir. Yalova ve İzmit birbirine yakın ama İzmit'in eski değerleri ve yeni değerler arasında çok büyük fark var. Bu da yaz sıcaklığının artmasından ileri gidiyor. Bu tabloyu şimdi uzun uzun göstermeyeceğim. Burada <gülüyor> ibrelerdeki kükürt değerleri var. Bunları da geçeceğim. Soru olursa anlatırım. Şimdi biraz evvel <gülüyor> dedim ki Rusya'dan şey geliyor. <gülüyor> kükürt biyoksit O kükürt biyoksit bizim orman etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Bu üç tane çam üresinin kesiliği 1 yaşında, iki yaşında, 3 yaşında 1 yaşın kesine bakarsanız şuralarda şu sistem yeşil renkli yani klorofilli hücreler şunlar bu klorofilli hücrelerde karbonhidrat var sertesi yapılıyor. Yani var mı? Bunun içindeki şu dedikler de reçine üretim kanunları, bunlar da çamlarda reçine üretim gövde değil ve gövdeye gidiyor. Şu dış kabuk tabi biliyorsunuz. Şunlar da ham besli suyunun üretim yolları şunlar da olgun besli suyunun tekrar köklere kadar gönderildiği burada. Tabii kötü piyol işte aldı mı? Kükürt biyoksit solunum gözlemeklerinden içeri gidiyor. Adamı sıkılmış, solunum gözlemeklerinden Solunum gözlemeklerinden içeri gidiyor. Karbondioksit alınca karbonik asit. Yani hamle karbonik asit. Karbonik asitten sonra 2 karbonlu, 3 karbonlu, 5 karbonlu, 6 karbonlu yani kar karbonik olarak Kükürt biyoksidi alıyor Aynı şekilde güneş yani enerjisiyle oksijenin parçaladığı için oksijenle oksit yok sülfü tasit yapıyor. Bir oksijen daha oksit terse sülfü tasit yapıyor. Sülfü tasit yapacak ne olur? Organikman değil sülfü tasit yakar, böyle kat bırak çıkar. Yani üzerimizdeki herhangi bir yün veya keten veya pamuğa sülfü tasitle duruşta işte Dolayısıyla şimdi ne olur? İmre'deki bakıyoruz şurada az Şurada var. Çünkü şurada var. Fakat burada bu yaşındaki yemde, ne merhaba yüzde yedisine yakın gitmiş. Hocam ibriderlerin yaprakları kaslıdır. İbride. Ha? İbreti taslak Ha, işte yaprakta arsa izleri, Çamın yine yaprakları ibredir. bütün yaprakları, sadece inir yaprakları için mi? Bütün yaprakları var. Yine yapraklar değişiyor. Yaprak İbre, yani saatin yani ya, bu desene yapışan bu desene deseni içi ibre. Yani bu şey. Yani kozalaklar, kozalaklar Burada da bir Yani kesitle o ibre, bir şeydir. Dolayısıyla şimdi klorofildi, klorofildin tarihi olması evet. Klorofildin tarihi olmasın. daha az karbonlara, daha az klorofil ve yumurta kullanmış. Hadi evet. İbraniler her yıl dökülüyor, üç yıl mı Her yıl dökülüyor. Şimdi yapraklarla yapraklar her yıl dökülür. Bazı yapraklar dökmezler. Ne var şu genel olarak? Her yıl yani oğlan ağaçlarında hepsi dökülüyor. E, defne dökmez mi genel? Defne dökmez ne tipi? Hangi yaşındaki yaprak mı 4 yaşındaki yaprak mı döker? İbranilerde dökülmez. Ne yapacak? Dokuz yaşında mesela göklarlar, senirler dokuz yaşında birini, sekiz yaşında yedi yaşında birini kadar. Çanlar beş yaşında birini, dört yaşında birini ama üç yaşına kadar, yani bir iki üçüncü yaşında kadar, kadar ağaç uzaklar. Bunun sebebi de şu, e, yaprakların gövdelerinde nişasta birikiyor, o nişastayla kış boyunca kök solunumunu ve sürgün solunumunu yaşıyor. Ama ibrellerde nişasta birikmiyor. Dolayısıyla nişasta birikmediği için kış aylarında da ibreler sonunu yaratıyor. Ama aynı zamanda karbonhidrat i̇şte üretmek için de kışında karbonhidrat üretmek için de kışında karbonhidrat üretmek için de fotosentez ediyor, yapıyor, özürlüyor, karbonhidrat sentezliyor. Ama kışın havalı gibi var, fükürtü yollu da alıyor. Yazında buluyor sanayiyle ya, gireli ama kışın artıyor tabii, bu ısınma. Dolayısıyla kömür yapıldığı vakit daha fazla artıyor. Yani karül karül binalardan gelen dariflarda var. Dolayısıyla problem şurada. Afedersiniz, e, insanların biz bir şeyle malimiz, üniversitemiz. Dildiğimizi, sizi de biliyorsunuz, insanın başında oranlanmayan. Halbuki karşımda gidelim, üniversitem, üniversitem. Şimdi tabii ki soracaksanız lütfen araya girip sorun. Çünkü ben gayet profesyonelce bir şey anlatıyorum ama bu da sanki siz de bunu biliyormuşuz. Kusura bakmayın. Şimdi olay şu. Şu 3 yaşındaki 3 tane ibre grubu var. Ve bu 3 ibre grubu tamamı çalışsaydı ağacın yıllık tatlısı ve kalınlığı diyebilirim. Yarın de. Ya 7.000. O seviyede bir diye. Bu Toprakta ne kadar olur, su yoruz olursa olsun eğer ama mutfak, öteki yeri, ibre, ibredeki öteki bu böyle hücreler, çalışıp. Vesaire var, nasıl o zaman? O zaman alışılır, iyi yer. Eğer daha ileri gidersek topluyoruz miktarı. O zaman bir neler ölmeye başlar. 3 yaşındaki ila bulamazsınız. 2 yaşında. Çok çok zaman böyle ağaçları, çam ağaçları sığır buyruğu gibi olmuştur. Ucunda bir, bir sürü bir de. Neden? E çünkü 2 yaşındaki, 3 yaşındaki ilader görülmüştür. Dolayısıyla karşımızda bizim bu, bu hava kirliliğinden kaynaklanan bu olay var. E, ve iki olayla karşı karşıyayız. Örüncüsü bir ısınma kuraklaşma sürecinden dolayı yüksek bir buharlaşma olayı var. Toprakta su azalıyor ama bitki üzerinden yani yapraklardan ibrelerden de terleme artıyor. Bitki su kullanmak mücburiyetinde ama yeteri kadar yok. İkincisi havadaki kükürt dioksit yağış olsa inecek aşağıya. Yağış olmadığı için kuru halde gaz halinde ve bu da su solunum gözeneklerinden aynen karbondioksit gibi alınıyor. Ve de ibrelerde sülfü kasete dönüşerek ibrenin klorofilli hücrelerini yok ediyor. Dolayısıyla karşımıza ağaçların zayıf düşmesi. Yani sadece az üretim yapmak değil, zayıf düşmesi söz konusu. Bakınız şimdi şurada. Şu gayet doğal. Bu bir sahil çamı, 33 yaşında yani 1974'te ee, şurada tepe, e, Şurada Yılınlık altaların hızla geliştiğini görüyoruz ki bu ağacın ilk işlenmiş topraktaki hızlı gelişmesidir. Bunu Allah'ın Ondan sonra ama Yılınlık altalar şöyle gidiyor. Bırakat ederseniz şurada bir genişleme var. Sonra tekrar bir genişleme, daralma var. Tekrar genişleme, tekrar daralma var bu genişleme var, yıl. Ondan sonra tekrar dağılımlar var. Bunlar ortalama sıcaklıklar ve o yavaşla ilişkili bir süredir. Şuradaki yağış değerleri şuradaki sıcaklık değerlerinde, şuradaki de yıllık dönemleri birbirine bağlayarak bu ilişkiyi kurmaya çalıştık. Bu bir sadece bir dikkati <gülüyor> daha nemli yıllarda daha geniş yıllık kalkılar, daha kurak yıllarda daha dar yıllık halkalar Fakat çok enteresan 1992'den 2000'in şartıda e hep dar yıllık halkalar Bu son zamandaki buraklaşmanın etkisini gösteriyor şu. Peki bunun yanında havadaki kükür biyorsik biraz evvel gösterdiğim ibredeki üretim hücrelerini yani klorofilli hücreleri de tahrip ne oluyor? Bu sefer yıllık algılar daha da daralıyor. Bu ne evet. demektir? Bizim ağacımız hem kuraklığın hem hava etkileniyor demektir. Peki, yeteri kadar üretim yapamazsınız, ağaç hastalanırsa veya zayıf düşerse ne olur? Bu sefer de üzerine bir takım başka zararlı canlılar gelir. O zararlı canlılardan bir tanesi işte bahsettiğim çan kesemeyeceğini ve ormanları mahvediyor. Bizim derdimiz Bunları araştırmak idi. Bu araştırmalar içinde bir seri çalışma yaptık. Burada bir e, Montem çanı görüyoruz. Bunu dikkat ederseniz ilk yıllardaki yıllık çap altımı şurada ondan sonra bu hız da düşüyor ve yavaş gidiyor. Yani dar yumurak kalabiliyor. Ama son 3 yıllık ibrelerdeki, 3. yasındaki ibreler dökülmüş. 1-2 yaşında yaşındaki ibreler burada. 2-1 diyemin üzerinde var ibrelerle. Dolayısıyla ibrelerin yüksek miktarda kükürt dioksitle karşılaştırılır ve üretim güçlerini kaybetti. Yani hem bir taraftan kurak bir dönem hem de altında hem de kuvvetli bir e, kütür diokste kısa altında. Dolayısıyla yıllık algılarda bir daralma süreci gözüküyor. Ya bu bir şey söyleyeyim. Başlarca kaba parçayı çal demiştiniz. Evet kaba parçayı yani bu daralma Evet. yani büyüyor ama genç demiyor bu uzuyor ama boyu ve boyu da. Yani şimdi bunlar şöyle. İki ee, gün ben bu ağaçları, yani ilan edildikleri gibi olduğunu gördüm. 2007, O zaman büyük taşlar. Toprak işlerini nasıl yapacağız? İlerip gideyim, böyle çalışıyorum. Dolayısıyla biz e, toprak işlerini şöyle yapıyoruz, lazım. Bunlar toprak işlemesi başka. Bir şey Burada o problemde var ama ben bunu ne şey yapacağım şimdi size anlatmak istemiyorum. Çok başka bir konu. Daha güncel bir konu yani etkinlikle çıkmıştır. Burada iki tane ağacın yıldık halka yani çap gelişim var. Birisi aşağıda gidiyor ve yukarıda gidiyor diyebilirsiniz. Bu farklı toprak işlerinden kaynaklı ama bu o yetişkinin başına geldiğimiz zaman. 2003'e arada kim geldi? Artık bir araştırma veya yaptım, bir araştırma yaptık. Veya yaptık. 2003'e gitti. Yani bu araştırma. Yani 73, 23 yaşında 35 yaşında, yaşında araştırmalar. Devam bu araştırma? Yani bizim doğranı bulan araştırmalarımızın bu hale gelmesi için 150-200 sene yani 300 sene. Ağaçlar. Yani Dolayısıyla bunlar çok hızlı gelişen araştırmalar. Demin dedim ya. Biz oradaki ee, sanayi kağıt sanayine mal yetiştirmek, lonca yapma, lif yapma sanayine mal yetiştirmek istiyor. Bu ağaçların böyle büyümesi lazım. Birden bire şu duruma geldiler. Buna da razıydım. Yani şu 1977-82 dönem, işte şurası. 82'den 83'ten 1990'a kadar olan dönem şurası. Biz buna da razıydık. Ama bakınız. Şurada önemli bir daralma var. Bu daralma çap genişlemesinin üzerine giydirilmiş yeni o yıldık odun üretiminin da giderek daralıyor. Bunlar kaynaklanmıyor. Bu bir kuraklık etkisi, yetenekadar su yok. İki, havadaki küçük piyos etkisi çünkü yeşil yüceler ileri kadar mal olacak bu da kesinlikle. Bu ağaç büyüyor. Dolayısıyla bizim kavak gibi büyümesini beklediğimiz ağaçlar normal bir orman ağaçı. Bunlar hepsi kesinlikle satıldı. 2-3 şey yaptığım testi kaldı. Eğer o testi 2-3 şey yapmasaydım. Bugün bir şey bilmiyor. Dolayısıyla o 2-3'teki değerlendirme göre Birbirini üstüne koyduğum. Neden? Biz bunları bir ölçtük. Bundan sonra ama başka bir tez ile bunların kurulu kabağı geliştirdi. Başka bir tez ile ibralardaki bütün tüm tarzı. Yani böyle tezini emin yapan, yapamak. Yapamak bir neydi? Tez köşe, yüksek insanı sezleri Ondan sonra bunları bir araya getirmek, bana yeteneği bundan yakın. Sormuza cevap verelim Yani bir şu kısımda anlayamadım yine ben. Ağaçlar büyüdükler üzerinde bir yıllık gelişmeyi bir sürede gösteriyor. Şimdi şuradan yani anlatıldığından benim anlayabildiğim ağaçların olağan gelişimlerinin dışında sürmeleri geliyor. Yani zayıflamış görünüyorlar, kalkmaları bir de gittiriyorlar. Nasıl oluyor yani? Bunlar boylar mı soruyorlar? E, boylar mı? Sonunda da, sürdüğümlerde de var. Nasıl bu ağaçlar da zor için aşağı 30 yılda 150-200 sağlıyor. Yani ağaçlar, mesela diyelim yengeç, çam, karaca, Bunlar 150-200-150-300 yılda, <gülüyor> Bunların boyu olur. Yani birbirlerine çok yakın Bunlar onu yılda sanırım. Tamam. Onun için hızlı büyüme. Fakat bu hızlı büyüme bizim eklediğimiz hızlı büyüme şeklinde olmadı. Birden direk durdur. Duraklamasının sebebini arkadaşlar diyoruz. İki şey şu yolda karşılık. Birincisi kuraklaşma var mı? Sıcak için bu ağırlaşma var mı? su az yok. İkincisi başka bir şey daha var çok fazla hava gönüllü var bütün Türkiye'de, yaptığımız Bu hava bizim ormanlarımızın içerisinde, Mesela Kaz Dağları'nda Hep hava gönüllü. Bir sürü çevresindeki dağlarda orada oluyor. Yani tamam hep insanların e, karşı tarafında dağındaki ormanın kurulması olayı düşünürseniz. İlk bizim aklımda da aklımızın başına gitti. Ya ne oluyor diye başarımızın silemi. Ondan sonra başladık. Ve de Şimdi ağaç 30 metre olmuş ama yani 25 metre olmuş ama yani burada 80 saatlik, mı? bir keşfetlikten sürgün yapmış ama bir hızla büyümüş, ondan sonra yavaş. Halbuki beklediğimiz hız şu. Yani bunun devam etmesi lazım. Buna da razıyız. Hayır, o da yok. Bakınız şurada giderek daralıyor. Dolayısıyla biz öl odun oluklu maddesi üretimini sağlayamayız. Yani 25 metre boyutlu bir ağacı elde ettiyorduk da 6 senere bunun 1.5 metre olması lazım çapının 6 senere. E mal derecesi yasaya sanayi destekleyeceğiz. Dolayısıyla biz üretimden zarar edilmiş. Onun sebepler nedir? Veya nasıl var? Aşağı duruyoruz. Aşağı dönüyoruz. Aşağı dönüyoruz çünkü şundan dolayı açamıyoruz. Birincisi, dünyadaki karbon biyoksit üretimi durdurmak mümkün değil. Yani Türkiye çok fazla bir şeyler yapıyor. Ancak ana kadar karbon biyoksit devamı üzerimizden geçiyor. İkincisi, Rusya'nın küpür biyoksit üretiminde durdurmamız mümkün değil. Yukarıda da taşın. Bizim dağlarımız arasında var. Tabi sadece bu olay değil. Mesela tarzınızla gösteki tarzınızla almak iyi ordonlarımızda değil. Mesela hayır, ha kovun çocuk kovun. Hayır gençler işte yapacağız? Kovunlar Çin'den Neden Çin'den Çünkü kovunlar Neden? Çünkü Türk bir yoksul kovunların değerlerini Bu kadar büyük problemlerle karşı karşıyız. Şey, bir tarafını şöyle bu akşam size anlatayım. Yani hala durakları ya, da. Hadi anladınız, anladınız mı? Ben anladın. Bir de başka bir şey var. şunu söylemek lazım. Şimdi bir ağacı düşünelim. Şöyle bir ağaç düşünelim. Her yıl bir gömlek olarak üzerine uzun üretiliyor eriyor ve salınıyor. Şimdi bu ağaç şu kadarken yani yıllarca ürettiği maddeyle bir büyüme var. Okey. Ama 20 yaşında ve ayrılmadı ve yaşlandı. Aynı maddeyle sertti. Şapkanın içinde ürettiği odun o çapın üzerlerine saldıracak işim daha dar bir çapın. Fakat ne yani Ağacın dalları gelişmiştir, dallarına gelişmiştir, hızlı çok bir o Bu çapın ağaç. Sadece ürettiğimizde on yaşındaki, beş yaşındaki ürettiği odurlamayan hızkalar Yani aynı hızın devam etmesi lazım. Devam etmesi için ne lazım? Yok artık, su alması lazım. Havada da. ...karbon ölçü olacak, Yapamıyor. Neden? Çünkü toprakta yine karansı yok. Bir havada karbon ölçü yerine kökür biyos var. Dolayısıyla... ...bördeki müzeler tahrip olduğu için... ...yıllık avlalar davranır. Bu da tabii... Şimdi... İşte o yıllık halkaların şuradaki şuradaki girişi, yani ağacın çap gelişimi, baştan böyle hızlı ama ondan sonra yavaş yavaş yavaş. Daha dar yıllık halkalar. Yani şu olayı şurada grafik haline getirdim Burada geniş yıllık halkalar, şurada dar yıllık halkalar. Devam edelim. Bakın şuraya. Bu da bir bir. çamın ne kadar hızlı gelişmiş ondan sonra durur. Bu doğrudan oraya bizim bizim odun ham maddesi üretimimizin durması demek. Ormanlarımızın durması demek. Diğer birisinde bu. Hep fükürt miktarda ilişkiliyor. 2002-2002'nin üstünde. Yıllık algılar bırakılıyor. Sıcaklık artıyor. Şimdi o ulaşır söndürebilir misiniz? Karşımıza çıkan soru şu. Biz şöyle bir ormanı müretim yapar halde istiyoruz ki Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılıyor. İki olay var. Bir tanesi şu hava kemleri. Güzel bir sis çökmüş gibi gözüküyor, fakat bu gördüğünüz sis aslında fotokimyasal pus. Yani içinde kir gazlar bulunan sis, dolayısıyla orman bulunan zeytin veriyor. İkiniz de Erozo. Eğer yok olursa dağlarımızdaki topraklar aşağıya iner. Tarım alanlarımız da var. Dolayısıyla biz ne dağlarda görüntülüyoruz ne aşağıda karbonhubudur diyoruz. Dolayısıyla büyük bir problemin karşısında insan. Ve bu problemi aşmaya çalışıyoruz. Şimdi Bunu ne kadar biteriz? Durumumuz nedir? diye sorarsanız durumumuz hiç gitmiş açıcı değil. Çünkü bir kere sınır ötesi Türkiye Yıllık karbondioksit, yani bu neye görebileceği dolaşan karbondioksit, yüzde kesinlikle. Ama o kadar fazla karbondioksit yok Düşünün, bunu dağla, bunu dağın tepesine ısınma, da tepesine, sanayi yolu, yani o ama bunun anında sanayi Neden ısınıyorsun bunu Yani sarılmıyor. Neden ısınıyorsun? Çünkü Akbosar'a gelen oraya Dolayısıyla Daha büyük bir ısınıyor. Bırakma. İstirah daha uzasında muazzam etmesini vardır. Mesela bu ülke burası gibi ısınma, Löbasya bir partiler yani yanardağ Neden böyle bir şey? Isımlı atmosferde, su Çünkü hangi neden? Çünkü hangi kavram tercih ediliyor? Löbasya çok seyisine, hangi kavram tercih ediliyor? doğal gaz tercihiyor? Böyle atmosfere verdiği karbondioksit, löbasya su kuruğunu çökürüyor. Dolayısıyla sert geçiş oldu. Bahsımı yapabilir. Eee olmalarının sebebi bu şu kadar kadar bir şey yani evreden bu Ve de buna bağlı olarak da tabi, e, değerli, bir şeyler zararlı Eee sağ Ben çok meraklıyım. İlginç bir şey var. Bir, bir Mesela çocuklar var Çamın ücretleriyle ilgilenen hızlılar var. Bunlar sadece çamda ise bir başka şeyler var. Bunlar orada duyuyorlar. Bunlar da daha çok şey halde bırakıyorlar. İnsanoğlu'da bir ağaç almalı var. Orasıyla biraz diş aşışı bir sunu yaptık. İnsanoğlu'da Havar köklerinden isteme ile ne verebiliriz diye dikkatinizi Teşekkür ederim. Peki, e, bu durum e, Türkiye'yi anlatımı o zaman senin söylediğin dünya için çok daha fazla ölçekte e, geçerli olsa gerek. Tabi. O zaman yani dünyanın e, daha süratle birinin büyüğünden bu madde üzerinde de farklı bir şey tabii tabii yani çok ıı, şiddetli bir şey var. Eee biz zaten biliyoruz o da o doğru bu sefer boşuna şunu havai havaiye sanan kötü. otel Orada hava dağ, o dağda istasyonu da e, Orada hiçbir i̇şte, dağ, anda, yani, yadır, <gülüyor> diyor ki, Bu karbonu nerede seyir için, birbirine gelir, birisi sanat, yani, Doğru bir değerli bir Efendim dünyadaki e, bu karbon bu bir şey hesap. Bir de bu şöyle bir, bir. Dünyadaki e, karbon bir artışı etkisi yaptığı için e, dünya sıcaklığı evet. yarım derece artışı. Çığlığımızı Türkiye istasyonunda inceleyip bizim ormanlarımızın destek etkisi nedir diye çalışıyorduk, aslında söz konu bu, bunu çalışırken zaten yanar var orada bir Ben seçim, seçim, seçim, seçim, seçim, seçim, seçim. Ama bizde de yani şişkide gibi karadolu alan daha serin olan istasyonlarda çok fazla değil fakat yazarken zaten böyle bir zeyn etkisine bütün hisrasında da ve İçhan'ın da İki senede İçhan'ın dolayı sebeplerini almışım diyor. Yani arazide Çünkü İçhan'ın dolayı, dolayı bizimle, bir şöyleşme süreçin, süreçinden Alçak Dolayısıyla çok fazla toz Erozyonu Yani toz kütleleri Yani çöl kütleleri Böyle bir sis görüyorsunuz. Biraz sonra üzerinize geldiniz. Bir sese Biraz sonra aşağıda sıfırlara emin atlattınız. Böyle. Yani tam yürek oldu. Yoksa da çöl varmadan önce karşılaştığı olaylar gibi oluyor. Eskiler bu kadar şiddetli sey. Dolayısıyla <gülüyor> biz büyük bir problemle karşılaşıyoruz. Ama daha etkili bir su şu. Akdeniz havzası. Akdeniz havzası ısındıkça bunun ağaçlarda çalınan ağaçların yok olmasından göremezsiz geç. Ama işte çam keser böceği mesela? Kızıl sen kuşanın ben. Yukarı seyir kuşanın 100 metreden yukarı çıkıyor. Seyir kuşaları karas olamazlar. Yani şöyle söyleyeyim, atmosfere sıfırdan 1200 metreye kadar kızıl sen, 1200 metreden 1000 metreye kadar seyir kuşu. Bu seyir kuşanlar. Güney batıya bakan yunuslarda seyir, güney doğuya bakan yunuslarda yani deniz etrafında tam olarak almayan yan yunuslarda da karas. O Karaca Ormanları'na çıkmaya başlıyor. Yani aksi ki civarına bir yüz Bir yüz mü? Bu ama başka yerde yok. Dolayısıyla Çan Kısa neden böyle çıkıyor? Bunu kurtulduk. Buraya getirdik. Koca Evliyan Orası'ndaki bu araştırmalar bir çarşınlardır. Reçinelerde bir kadar reçine, bir gereçinelerde de yirmi beş tane uçucu geçine birleşenliğine ince etti. Bir de gördük ki Güney Batı'da, Karaşan'a, Güney bazı uçucu geçine birleşenlerinin iktarı bir artmış. Sırt'ta normal ama Kuzey Batı'da az. Dolayısıyla Çampesat bu uçucu geçine birleşenliğinin neredeyse hayır oraya girdi. <gülüyor> Mesela Sarıçan'da o, bunun her şey bir meşir ettiği gibi olduğun için Sarı üzerine gelmiyor. Oradaki Sarıçanlar şimdi var. Fesal Bir an karışmış. 3 tane Karaçan bu 3 arkadaşlar Karaçan düş Arkadaşlar şey bir Şampeser Önceği O koskoca Sarıçan olmanın içinde düşen tane Karaçan oraya yapılmış bu kadar. Şeyleri bu kadar hassas ve bıraklaşma tabii bakıya göre de fark ettiği için bu bıraklaşma böceği yayılma savunma ve, ve ormanın tüm Güneybatı ve Batıbatı'nın karıştırma hepsi kesildi, sürüldü yine sadece yani o öyle muhasenlik şey. işi yani ormana giden diyorsak ya, bir gün bir Bu olay yerinde gördüğümüz o eşit ve haftasının sonundan başlayıp, yola oradan çıkınca oradalar orada dikkat edilecek beyaz beyaz uçanlardan saatçe takip ediyoruz. Elbette. İngilizce edilir. İngilizce Peki bu yeniyen kim biliyor dışarıda? Bakteriler var mı? Baksaklar, kisi var Şimdi o bakterilerin destemmesi için azot dönemli bir kesim var. Azot bölgesi. Yani azot bölgesi. Elbette azot bölgesi. Azot Yani amin azot. O benimle. Bu azot bir o bakteriler azmi diyorlar, onundan da aynı zaman da solunuyorlar. Çünkü oradan gelen oksijenle de solunuyorlar. Yani oksijene ihtiyaçları var. Bu ne güzel. Sayesinde azot çok düşük. Sayesinde kumunda yetişiyor. Yani en fakir yerlerde yetişir ve en bir şekilde. Dolayısıyla sahi çamının birilerindekiye kazık bir tane kazık bir yere yani çıkarmış bunun için. Bu kurçun veya kurdun başlamındaki park başlar kazdelenemiyor. Hayvan tıkandı. Hayvan uyuyor. Ama çıkaramıyor. Çıkaramayacak tıkandı. <gülüyor> tıkandı ve öldü. Befer olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabi. Çok kesin bir şey. Dolayısıyla bir an komutasyonun bir değerlisi var, artar. Şunu söylendiriyor herhalde. Yer yer yer yer, yiyemeyeceği, hazmedemeyeceği bir yere gelmeyeceği gibi oradan, oraya gidiyor. Dolayısıyla biz, şey bunu kesinlikle olmadığının yerine sahil Ondan Başka bir daha değil mi hocam? Keser böceği, bir böyle, yani biyolojik mücadeleler onu, onu yemese mümkün değil kuşlarım. Çünkü dehşetli bir de şey, onun kılları üzerine kıllarını taşındırsa bir dokunursan, parmak par başarırsa kuş yiyecek ben yapacağım ki. Kuş, şunları içeride almayacak şey, bu koza var diye diğer şey yapıyor? Veya bir başka canlı parmak için? Bir tane şey var. Kadın o zaman niye bir koza var? Bu böyle koyu eşit, sedef gibi parlayan bir köşüydür. Ben onu izledim. Ne bir... Merak edin, ben şu karozovmaları gördüğünüz gibi. Bir evet. e, zaten şu da şu kadar, ben hayvan. İkilerden oluyor ben. O zaman iyileştireceksiniz ama milyonlarla Milyonlarca lazım ki kurduları yani. Yani bunun biyolojik bir adresi değil. E öfkeli öfke, öfke i̇laç bir ilaç bir ezeceğiz. İlaç Tüm o aklınız ilaç diğer kaynıyor, yer böceklerimizden ölüyor. Yani çok mecbur kaldığımızda ki ilaçlıyoruz. Ama o bölgede ne kadar devam edecek E başka şerret, başka şerret bu o için uzun yüklükler var burada bakalım. yaparlar. Bu yürüyüler mazur. Size şey işte dalma çizmeye kesersiniz, yakarsınız. Bunlar senelerce yapılmışlar, değil mi? Bunlar şaşkın oluyor. bir oğul diyor. Yer bunlar sadece bir de şeydi baharlarını sarstılar. Gelen diyor, oraya kadar gider, hepsi bölündü, kışında. Böyle bir babun gibi bütün topluluklar bir toprağa girerler. O sene, Şu bu bahaneye gelirler, yani körüzlerikleşirirler. Eğer o ok körüzlerikleşme sürecinde toprak çok nemliyse, bunların zararlıysa olan mantarlar o ok körüzleriklerin içine girerse, o zaman bunun bunların uçuluştur. Çok... Yok öyle bir şey ki, kuraklaşma sürecinde bir sıcaklıktan dolayı topraklar yeterli alırsak. Yani şimdi yağmur lazım, Yağmur toprağın yüzeyinden akar. Evde yani sanki kar olması lazım ki, toprağın... Altta damla damla geriyerek kar toprağa ilişkisin ve toprak ısnasın, yağmurun terbiyesi var. Yağmur uzak yanı kısmı çamlarında, ivrelerine ekoteliği atmosfere boğulmuş toprağa erişenler. Ölü örgüden sonra toprağı sıza bir o da eğer yüzeysel anlışa geçmişse o an kar dolmayınca, kış dolmayınca rey yok, kar yok. Ölüyorsun. Bu mevsimler 10 yıllık bir periyotla e, kuraklık ve yağışlı mevsim olarak dönüşüyor diyorlar. Şimdi hani biz size söyledim ama bunlar e, belki elbette Rusya'dan gelen veya o kadar gelen karbonhavallı kısım olacaktı ama bir de bir mevsimin periyodik dönüşümü var veya yağışlı mevsimine böyle bir dönüşümü var. Yani mutlaka bir tane de foto e, sistem gibi şüphe bile bir ee, Bu eski değil. Doğru. Krakam sonuçta sen Yani O zaman biz Krakamın bütün e, istasyonlarımızı analiz ediyoruz. İşte üç sene, dört sene bir nemli dönem, beş sene, altı sene, aşağıya on sene gelen sene bir Beş sene, altı sene daha bırak. Böyle bir yol. Fakat, öyle burada da gördüğünüz da var. Fakat bu ikisaklar diyelim mesela nemli dönemde yağış Giderek gelen nevli dönemde yağış şuralarda, gelen yani yağışta bir azalma gözüküyor. Sıcaklık yeri bir neymi dönemde düşükmüyor. sonra yavaş yavaş yavaş yavaş yükselmeye alıştı. Şimdi yağışlarda enteresan başka bir şey var. Ama yağışları geçerken o zaman ha, tamam yağışı düşer. Ama sarnak yağışlara baktığımızda bu sıcak çekimdeki siklomer oluşurlar. Yani gerçekten mesela borcumu tutmuyor, bir şey yapacak birisi Yani artık ne istemeli, ne istecek var? Bu zihinlerin yükseldi, bir borcuma dönüştü. Yani o, oldu. dolayısıyla çok fazla yani şeyi ki, altı sıklıkla kaybından dolayı kuvvetleri Şimdi, Çok fazla yaş, neden de? Bir onu veya keskiden, yani bu yüzden de uçakla ulaştı. Ondan sonra da ha zda bayakiste, böyle madenleri taşınmasının günü gibi Bu olayla ilgili Yani yağış çekiyoruz, bir daha hep bu sebep çekti, pek çok